Salı günü duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sayısız hamd, yüce ve üstün olan, kendisinden başkasına hamd layık olmayan alemlerin Rabbi Allah'a aittir. O, bütün varlıkları kudretiyle yarattı, izzetiyle bütün efendileri kendine kula eyledi. Diller onun övgüsüyle yumuşadı, heybetinden sesler kısıldı ve yüzler ona boyun eğdi. Allah'ım, sen nefislerin niyetini ve sırlarını, kalplerin ulaşamadıkları arzularını, gözlerin hain bakışlarını ve sinede saklı tutulanları bilirsin. Beni her türlü sıkıntıdan kurtar. Sen her darda kalanın yardımcısısın. Benden zararı defet. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmetinle muamele et. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ın rahmeti. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin hepsinin üzerine olsun. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücümün yettiği kadar seninle olan ahdime ve sana verdiğim söze sadığım. Yaptığım hataların şerrinden sana sığınırım. Benim üzerimdeki nimetlerini anıyorum ve günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Biliyorum ki günahları ancak sen bağışlarsın.